Şimdi nasıl ses? Sanırım internet gitti. İyi tamam teşekkür ederim. Bir daha ekran da gitti çünkü. Evet arkadaşlar ilk dönem aslında İran topraklarında Mani'nin öğretisinin desteklendiğini görüyoruz. Ki Mani bu fırsatı bulmuş ki öğretisini yayabilmiş. Sonra nedense çok da böyle kısa bir zaman içinde İran otoritesi, yönetici sınıfı Mani'yi dışlayacak hatta öldürecek, katlini emredecek. Bunun da nedenlerini göreceğiz işte Mani İran otoriteleriyle ters, ters düşünce diyelim 276 yılında önce zindanda tutularak daha sonra da başık istedik idam ediliyor Mani'nin taraftarlarına bugün İngilizce'de işte Manikeyizm, Manikeyist tabirleri kullanılırken biz işte Mani, Mani dini Manicilik, Maniizm gibi isimler vermişiz yani Türkçeyi o şekilde aktarmışız ee, şunu diyelim bugün için hani takipçisi var mı derseniz e, bugün Hristiyan grupların içinde bazı Hristiyan grupların içinde varlığını sadece sembolik olarak sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Yani aslında manihizm bir dinden daha ziyade bir e, öğreti, bir felsefe, bir hayat tarzı gibi bir şey. Ve izini Hristiyanlıkta fazlasıyla bırakmış e, ve gnostik dediğimiz yani şöyle bir şey, gnostisizmi anlatmak ve özetlemek zor ama bir ilahi bilginin peşinde koştuklarına inanan dini gruplar şöyle ki bu gruplar mistik tecrübeyi önemsiyor işte vahiy insanların vahiy almasını, ilhama mazhar olmasını önemsiyor ve gizemli, mistik ele geçirilmesi arzu edilen bir bilgi tasavvur ediyor gnostisten geliyor, greekçe gnosis bilgi demek Bilgiyi her şeyin üstünde tutuyor ve bu bilgiye ulaşmak için çeşitli ritüeller öngörüyor. İşte Hristiyanlık gibi dinler Gnostisizme izin vermemiş, Gnostisizmle mücadele etmiş çünkü Gnostisizm birazcık da belirsizliği içeriyor senkronizasyonu içeriyor. Gnostikler çeşitli unsurları düşüncelerine alıyorlar. Fazla detaya girmeyelim. E, somut şeylerle devam edelim. Bunları göreceğiz ileride. Şimdi Mani İran'da doğmuş. Hristiyan bir ailede yetişmiş. Küçüklüğünden itibaren farklı bir çocuk olarak algılanmış. Hatta Emin Valofun kitabında Işık Bahçelerinde babasının onu e, alıp, annesinden alıp e, özel böyle Ritüel işte mistik bir şekilde Hristiyanlığı yaşayan bir gruba verdiğini söyler beyaz bahçeli, işte beyaz elbiseliler pardon grubuna. Dolayısıyla başından beri özel kabul edilmiş, dikkat çekmiş bir, çocuğu, bir e, çocuk diyelim. Mani e, Arapçalı bir lehçesini, dolu lehçesini konuşmuş, yazmış. Ama daha sonra onun eserleri özellikle bugün Süryanice, Ermenice, Arapça, Yunanca ve Latince eserlerde kalmış. Çünkü Maneli'nin öğretisi geniş alanlara yayılmış, fazla takipçi bulmuş. Dolayısıyla esas onun kitaplarından ziyade onun hakkında yazılanlardan biz bugün çok şey çıkarıyoruz. Kendisine ait olduğu söylenen, inanılan ama çok şüphe götüren 7 tane kitap var. Bunlar genelde mistik e, böyle metafizik bilgiler içeren kitaplar. Hayat İncili, Hayat Hazinesi gibi. Bunlar hala bunların el yazmaları hala keşfediliyor. İşte Çince'de mesela çok fazla var. Çünkü Orta Asya'da yaygınlık göstermiş bu öğreti ya da din. Bunlar hala bugün araştırılıyor. İşte ona mı aittir? Ne söylüyordur? hangi de nasıl yazılmıştır diye. Bunun dışında Arkadaşlar demin dediğim gibi takipçilerinin Mani hakkında yazdığı çok şey var. Bir de Mani'nin en büyük düşmanı ilk dönem kilise babaları olacak. Hristiyanlığı şekillendiren insanlar Mani'ye çok sert çıkışacaklar, ciddi bir eleştiri getirecekler. Onların eserlerinden Mani ile ilgili pek çok bilgi bulacağız. Bugün işte Doğu Türkistan'ın Turfan bölgesi var özellikle. Orada mesela Çince yazılmış Manikeist metinler var. Onu özellikle o oradan çıkan yazmaları, kalıntıları inceleyen özel bölümler var. Demin dediğim gibi Süryanice, Süryanice e, klasik eski eserlerin mu, eserleri muhafaza edilmesinde çok önemli bir dil. orijinallerini kaybettiğimiz eserler Süryanice tercümeleriyle kalmış. Çünkü Süryaniler daha kendilerine has bir hayat yaşamışlar. İşte mesela Helen Helenleşme, işte, e, Yunan etkisinin yayılmasına çok fazla maruz kalmamışlar. Bu yüzden Süryanice, Kıptice, Uygur Türkçesi, Çince ve Farsça'da olan eserler bizim için önemli. İçlerinde Mani'nin gerçek öğretisiyle ilgili bilgiler barındırıyor olabilirler. Siz şimdi Maniheizmi okumaya devam ederseniz karşınıza en çok çıkacak eserlerden biri Kefelaya'dır. Bu ismi görürsünüz. Ve bugün tekrar edelim. Maniheizm hala araştırılan bir e, öğreti din e, ve yeni yeni bulgular e, bulguların ışığında daha da aydınlatılması gereken bir din. Şöyle bir şey, Mani e, bir dünya algısı yaratıyor ve bunda bir iyinin, bir kötünün varlığından bahsediyor. Yalnız biraz sonra Mecosilik'te göreceğiz. Mecosilik'ten farklı olarak kötüye bir vurgusu var Mani'nin. Ma i̇yi ve kötü sürekli bir savaş halinde ve biz bu ikiliğin olması durumunda dualizm diyoruz. Dio, grekçe iki. Dualizm de ikilik düşüncesi demek. E, i̇ki asli prensip öne, e, öne sürüyor, iyi ve kötü olmak üzere. Bunu da ışık ve karanlıkla simgeliyor. Bundan sonra hep ışıktan, nurdan bahsedeceğiz. E, ve bunlar arasında süre giden bir savaştan bahsettiğini söyledik. Yalnız Mani'de önemli olan şu, Mani'de iyi de kötü de ezeli ve ebedi. Kötü de başından beri var. Bunu açıklaması kolay olmasa da e, hani bu dersin sonunda İyi de işte hangisi yaratıcı, hangisi hangisinden çıktı gibi sorular bana sorabilirsiniz. İşte bu ikili anlayışlarda bunu keşfetmek çok zor, mecuselikte de göreceğiz. Ama açık açık kötülüğün de başından beri olduğunu, bizim tabirimizde ezeli ve ebedi olduğunu söylüyor. Yani başlangıçsız olduğunu söylüyor. Işık tanrısının tabii üstün tutuyor, onun karanlığa galebe çalmasını önemsiyor ama mecosilikten daha belirgin bir şekilde kötülüğün burada vurgulu olduğunu göreceğiz. Bu dünya Mani'ye göre kötüdür ve bu dünya tabiri caizse yıkılması, yok edilmesi gereken bir şeydir. O yüzden ışık ve nur tanrısını yüceliğin babası diye adlandırıyor. Kimi zaman da ışık aleminin, nur aleminin kralı diye adlandırıyor. Bazen de sadece tanrı diyor. Şimdi ben e, genel olarak dinler tarihi ve özellikle bu hafta için size bir şey demek istiyorum. E, çok fazla ifadeyle karşılaşacağız. E, bazen ışık diyeceğim, bazen nur diyeceğim. Baba diyeceğim, kral diyeceğim. E, bence böyle kendimizi çok sıkıp bunları ezberlemeye, bunları zihnimizde bir yer bulmaya e, çabalamayalım. Esas düşünce neyi öne sürüyor? E, bunda, buna odaklanalım. E, ben ili tam da yeniyim. E, sınavlarınız hakkında detaylı bir bilgim yok ama e, özellikle bugün... Konuşmamızda geçecek terimler ve ifadelerin, özel isimlerin sorulacağını düşünmüyorum, çok fazla çıkacağını. Ama bu ele aldığımız dinlerin dünya görüşü nedir, e, işte, Tanrı algılayışı nedir, e, öte dünya anlayışı nedir, e, insanın kurtuluşu hakkında ne söyler, insana nasıl bakar, bunları önemseyelim. Çünkü şimdi ben detaylı bir şekilde dünya algılayışına geçeceğim ki bu bayağı karışık bir isim çiziyor bize. Öncelikle zihnimizde şu olsun, Mani 220'lerde işte 216 doğumlu, buna 20 eklesek 36'larda öğretisini açığa çıkardığında etrafta başka dinler vardı. Bir kere Yahudilik çok uzun süredir Doğu Roma topraklarında yer etmişti. Sadece Kudüs'te yoktu, Antakya'da Yahudiler vardı, Efes'te vardı. Ticaret uğraştıkları için her şehirde Yahudi vardı. Daha sonra Hristiyanlar geldi ve Hristiyanlardan önce de Putperesti, Romalılar vardı. Bizim e, özellikle felsefe tarihinde gördüğümüz o filozoflar, o baba baba baba adamların çoğu Putperesti, Pagandı. E, i̇şte Roma dini dediğimiz dini takip ediyordu. Böyle bir ortamda Mani öğretisini gündeme getirdi. Bir de ikinci bir nokta aklımızda olsun. Bugün Anadolu diye tanımladığımız, işte bizim Ege'yi, Kapadokya'yı, güney bölgesini, özellikle Antakya, Tarsus civarını, daha sonra Şam, Şam'la devam eden, güneydoğu kısmını içeren bölgede çok farklı kültürler bir arada yaşıyordu. Bir kere bu bölge helenleşmişti. Büyük İskender'in fetihlerinden sonra Yunanistan, bir Yunan dalgası buradan geçmişti. Yerel unsurlar Yunan kültürüyle, felsefesiyle tanışmış ve bundan etkileşime girmişti. Bununla etkileşim içinde olmuştu. Daha sonra da Hristiyanlık ortaya çıktı. İşte bu topraklar, hani bugün Mani'nin doğduğu İran'ın güneyi ya da daha sonra Sabi'likte göreceğiz, Harran, çok fazla farklı... E, öğenin, elementin bir araya gelmesiyle oluşmuş, kültürleri yaşatmış. O yüzden o dönem, ilk dönem, işte biz buna geç antik çağ diyoruz. Miladi yıllardan biraz öncesiyle işte miladi 600'e kadar olan hani ilk orta çağ kadar olan döneme geç antik çağ deniyor. Geç antik çağı tanımlayan, en güzel anlatan şey e, birçok öğenin bir araya gelip çok öyeli bir kültür oluşturması. İşte buna senkretik diyorlar, etkileşim halindeki dinler diyorlar ama özellikle bu topraklardaki kültürün çok yönlü olduğunu bilelim. Bir de bu bölgede felsefenin çok etkili olduğunu bilelim. Hristiyanlıkta da göreceğiz. Doğu toprakları her zaman felsefeye yatkın ve felsefeyi önemser, ona değer atfeder olmuş. Bu yüzden işte mani bu öğretisini ortaya attığında nasıl bir kültürel yapı vardı, bunu ben size açıklamak istedim bunları söylerken. Tabii ki halk ya da işte hani eğitim görmemiş halk diyelim, o eğitim görmemiş kesimin böyle derin felsefi tartışmalardan haberdar olduğunu tahmin etmiyoruz. Ama yine de o topraklarda din işte dinin farklı yönlerini Alışıktı bu insanlar. Batıda olduğu gibi işte o dönemin Romalılarında hatta işte Anglo-Saksonlar'da olduğu gibi e, barbar demek istemiyorum, biraz incelikten uzak bir kültür yaşamıyorlardı. E, yeri gelince söyleyeceğiz, Batı çok geç tanıştı Hristiyanlıkla. Hristiyanlıkla tanıştıktan sonra da sorgulayıcı, Hristiyanlığı böyle kelam haline getiren, teoloji haline getiren bir anlayış geliştirmedi. Bütün tartışmalar hep Doğu topraklarında ortaya çıktı. Böyle çok kültürlü bir ortamda tabiri caizse herkes ayrı bir telden çalarken işte e, şeyler, Yahudiler hukuku önemserken, böyle bu dünyayı önemserken, sert, katı bir dünya algılayışı sunarken Hristiyanlar da göklere e, dönmüş derken yüzlerini Hz. İsa böyle sem, sem, sem, Melekut dediğimiz semavi krallığı getirdiğini söylerken Mani de böyle bizim bugün bize uçup kaçıp gelebilecek bir öğreti geliştiriyor. Mani'nin bu öğretisine göre yüce bir tanrı var. Bu çok büyük ihtimalle ışık babası, ışık tanrısı dediği, ışık aleminin kralı dediği tanrı. Yani o nur, nuru temsil eden bir tanrı algılayışı var. Ve bunun güçleri var. Artık o dönem ee, hani bunlara belki sıfat denmiyordu ama bizdeki sıfatlara benzetebiliriz. Tanrının uluhiyet, nur, güç ve bilgi gibi dört tane temel e, kudreti var, gücü var, güç diyebiliriz buna. Bir de ışık tanrısı, ışık tanrısının alemleri var, 12 tane alem tasavvur ediyor, mani e, hmm. ve bunlara ayen diyor e, ve ışık alemleri tasavvur ettiğini söyledik. E, bu ışık alemlerinde de hangi unsurlar var? Hani dört unsur vardır ya, o dört unsur oluşturmuştur evrenimiz diye düşünüyoruz. Mani bir de da rüzgara ekliyor. Rüzgar, hava, ışık, su ve ateşten oluşan maddi bir alem tasavvur ediyor. E, şimdi alemler, bu değişik 12 tane alem var demiştik. Bunlar ışık alemleri ve bu 12 alemde 5 tane öğe var. Hava, su, ateş, rüzgar. Bu alemler bunlardan oluşuyor. Ama bu ışık alemleri bir de ilahi nitelikler simgeliyor. Yani bu ışık aletlerin, ışık alemlerinin temsil ettiği şeyler var. Mesela bunlar aklı, düşünceyi, idra, bilgiyi ve temkini simgeliyorlar. Bunu felsefe tarihi alıyorsanız, daha doğrusu İslam felsefesi alıyorsanız Farabi'nin alemler tasavvurunda görebilirsiniz. Ee, Grek-Yunan felsefesine ilginiz varsa Plotinus da görebilirsiniz. Arkadaşlar böyle metafizik diyebileceğimiz ya da gnostik diyebileceğimiz düşünce bir maddi alem tasavvur ediyor. Bir de manevi bir alem ve bu manevi alemi göklerde tasavvur ediyor. Göklerde şu kadar şu kadar alem vardır diyor. Hatta kimisi onu gezegen isimleriyle algılıyor. Biz tabi bundan çok uzak bir dünya görüşüne sahibiz artık. Bizim için iki dünya birbirinden kopmuş. Ama o dönem insanları lütfen şöyle düşünelim. Kendilerini gökyüzünden koparmamışlar. Gezegenlerin kendilerini ve hayatlarını etkilediğini düşünüyorlar. Bütün hayatlar üzerinde güç sahibi olduğunu düşünüyorlar. Kendilerinin dışındaki bazı güçlerin. İşte Mani de böyle bir alem tasavvur ediyor ve 12 tane ışık aleminin değişik nitelikleri simgelediğini söylüyor. Tanrı ile birlikte bu 12 aleme de hayat ağacı diye bir isim veriyor. Dediğim gibi tanımlamalara hiç takılmayın. Önemli olan mesajını almak. Çünkü bu tanımlamalar üzerinde durmazsak zihnimizden zaten uçacak. Şimdi ilginç olan şu ki Mani bu alemin karşısında bir de karanlık alemi tasavvur ediyor. Ee, ve bu karanlık alemi ışık alemine benziyor. Yani ondan düşük, işte ondan daha az gelişmiş bir şey değil. Mani ışık ve karanlığa yarıştıracak ama karanlığa ve kötülüğe de aynı gücü verecek. Kötülük yapsamayacak. Hatta bunu rönesans reform döneminde göreceğiz. Ee, Maniheyiz düşüncenin kötülük problemine cevap verdiğini düşünecek Avrupalılar. Şimdi bu karanlık aleminin de bir tanrısı var. Bu değişik şekillerde simgelenmiş. Ee, işte ejderha vücutlu ama kuyruğu balık gibi oluyor ee, yılan başı yılan gibi olabiliyor kimi zaman kanatları kuşunkine benziyor bir canavar şeklinde e, betimlenmiş ve onun etrafında çok fazla kötü varlık olduğunu söylüyor yani karanlık tanrısı var bunlar karanlık alemindeler etrafta pek çok kötülük ve sahibi kötülük veren varlıklarla dolu ee, bütün ölümsüz, olumsuz pardon, özelliklerin bu alemle temsil edildiğini söyleyebiliriz. Savaş, şiddet, kin ve her türlü kötülüğü içeren faaliyetler, karanlıklar alemine atfediliyor. Orada bir de bir ölüm ağacının varlığından bahsediliyor. Hani hayat ağacı vardı ya nur aleminde. A e, nur ve karanlık aleminden bahsettik. Tabi bir alel tasavvur yaparken bir düşünür, bir de zamanı anlatması lazım. kim yaratılış ne zaman oldu? Bu alemin sonu ne zaman olacak? Bir zaman algısı kurması gerekiyor. Mani 3 3 bir zaman algısı oluşturuyor. Tabii bunlar aslında çok böyle mitolojik şeyler, hani simgesel şeyler. Ee, ama e, simgesel olan bir şeyin bu dünyada yansıması yok diyemiyoruz. Dinlerde birçok semboller ve simgeler var ama mutlaka bu dünyaya dönük bir yanları olmuş. Yani özellikle biz dinler tarihi anlatırken bu tarz sorularla çok karşılaşıyoruz. İyi, tamam, güzel ama bunlar hep farazi e, isimlendirmeler, tartışmalar bunun bu dünyaya dönük tarafı nedir? şeklinde sorular alıyoruz. E, dinlerin sembollerinin, kavramlarının çok şey barındırdığını düşünelim, onları bir manada hani e, değersiz görmeyelim. Manny'nin sembolü de bize çok şey söyleyecek. Mani diyor ki e, üç tane zaman dilimi vardır. Şimdi zaman dilimine yeni başladık. Altı buçuk oldu. E, on beş dakika namaz arası verelim. On, on az mı aslında? Ya da hesaplamamız kolay olsun. On sekiz kırk beşte devam edelim. E, bana yardımcı olur musunuz? E, kapatıyor muyuz toplantıyı? Açıkta mı bırakıyoruz? kamerayı, kamerayı. Ee, internet mi gitti? o ot... ee, belki de moderatörümüz kapatmıştır demin şeyi. Herhalde toplantıyı kapatırsak bir daha açabileceğiz. Ha, tamam hocam ee, şey Murat Bey, Emrat Bey şey yapacak. Sesi kapatıyoruz. 18.45'te görüşüyoruz.